Bu risale mutmainne ve safiye yolunu açmaya başlangıçtır. Çünkü bu dünya hayatında fedhuli fi ibadi bana kulluk edenlerin zümresi içerisine gir. Emrini kabul etmeyen insanlık derecesinden mahrum kalır. Onun için bizim vazifemizin başlangıcı samimiyetle selam İyi ve salihlerin meclislerine girmek, nefesleriyle şereflenmek, yine samimiyetle tokalaşmak, göz zinasından korunmak, tesettür ve edeplere riayet etmek üzerinde dostlaşmaktır. Bu dostlaşma bizi bir araya getirip konuşturacaktır. Konuşmalar ruhani olarak cisimlenir. Güzel sözler, zikir gibi kelimeler güzel surette, fena sözler de çirkin surettedir. Cemaatlerde insan oğlu fena söz söylemekten sakınır. Hele cemaatte kamil bir insan bulunduğu takdirde hiç fena söz söyleyemez. O kamil dinlenir.